381. konu. Hazreti Ebubekir'in savaş konusunda Ensar ve Muhacirlere danışması. Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman Medine'de münafıkların sayısı arttı. Arap ve Acem birçok kimse dinden döndü. Acemler Nihavand'de toplanarak Arapların bir araya gelmelerini sağlayan kişi öldü dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Muhacir ve Ensar'ı bir yerde toplayarak şunları söyledi. Bildiğiniz gibi Araplar zekat koyunlarını ve develerini vermeyerek dinden döndüler. Acemler de Nihavand'de toplanıp aralarında anlaşarak sizinle savaşmaya karar verdiler ve sizi bir arada tutan kişinin öldüğünü söylediler. Bu konuda ne öneriyorsunuz? Çünkü ben de sizden birisiyim. Bu beladan en büyük payda halifelik görevini taşımam dolayısıyla bana düşmektedir. Benim yüküm hepinizinkinden ağırdır. Orada bulunanlar başlarını eğerek uzun bir süre düşündüler. En sonunda Hazreti Ömer sessizliği bozarak şunları söyledi. Ey Allah Resulünün halifesi, bana kalırsa bu Araplardan namaz kılma ve zekat verme görevlerini affetmelisin. Çünkü onlar cahiliyeden henüz yeni çıkmışlardır. İslamiyet onlarda yerleşmiş değildir. Ya Allah onları daha sonra imana yeniden döndürür ya da İslam'ı güçlendirir ve galip kılar. O zaman da onlarla savaşabilecek duruma gelmiş oluruz. Şu anda ise muhacir ve Ensar'ın bütün Arap ve Acemlere karşı savaşma gücü yoktur. Hazreti Ebu Bekir bu kez Hazreti Osman'a dönerek ne düşündüğünü sordu. O da Hazreti Ömer'i destekler mahiyette konuştu. Daha sonra Hazreti Ali ve diğer muhacirler de ona katıldılar. Hazreti Ebu Bekir bu kez de Ensar'a baktı. Onlar da bu hususta muhacirlere tabi olduklarını söylediler. Böylece herkesin fikrini öğrenen Hazreti Ebubekir Bekir minbere çıktı, Allah'a hamdu senalarda bulunduktan sonra şunları söyledi, Ey insanlar, Allah, Muhammed'i gönderdiğinde hak taraftarları azınlıkta olufır taraftan ona hücum edilmekteydi, İslam garipti ve her gittiği yerden kovuluyordu, Allah onları Muhammed vasıtasıyla bir araya getirdi, onlar kıyamete dek devam edecek orta bir ümmet oldular, Yemin ederim ki Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve O'nun yolunda cihat etmek için hiç durmadan çalışacağım, ta ki Allah Teala'nın bize vermiş olduğu vadini yerine getirinceye kadar, bu uğurda öldürülenlerimiz şehit olur ve cennete giderler, sağ kalanlarımız da yeryüzünde Allah'ın halifesi ve kullarının mirasçısı olacaklardır, bunu Rabbimiz vadetmiştir, O'nun vadi ise haktır. Allah Teala şek ve şüphe götürmez kelamında şunları söylüyor, Allah sizden iman edip, salih amellerde bulunanlara, şunu, vadetmiştir. Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Nur, 24 suresi 55 Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamber'e zekat olarak verdikleri bir yuları dahi vermeyecek olsalar, dünyadaki bütün ağaçlar, taşlar, cinler ve insanlar onlara yardım etseler yine de Allah'a kavuşuncaya dek onlarla cihada devam edeceğim, çünkü Allah Teala namaz ile zekatı birbirinden ayırmayıp birçok yerde birlikte zikretmiştir. Halifenin bu sözleri üzerine Hazreti Ömer tekbir getirerek, yemin ederim ki Ebu Bekir onlara savaş açma konusunda haklıdır, dedi.